Selef'in fehmi bağlamında Kur'an ve sünnetten delilleriyle namaz kılma şekli derslerimizin ikinci dersi. Geçen derste dediğimiz gibi inşallah bu derste namazın terki meselesini genel olarak ele alacağız. Önemli malumat vereceğiz. Ee, selef'in çizgilerinden bahsedeceğiz bu meseleyle alakalı. Evet ee, Diyoruz ki namaz mümin ile kafirin arasına ayıran değerlerden birisidir. Bunu öncelikle bu şekilde ne yapacağız? Bileceğiz. Bu yüzden Allah subhanehu ve taala zaten... Namazı terk edeni ateşle ne yapmıştır? Ateşle tehdit etmiştir. Hatta öyle ki vaktinden geciktirilmesini dahi ne? Şiddetli bir şekilde yermiştir. Şiddetli bir şekilde geciktirileni ne yapmıştır? Uyarmıştır. Biz namazın terkinin hükmüne baktığımızda büyük küfür olduğuna dair ve terk edinin İslam milletinden çıktığına dair Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den birçok haber geldiğini ne yapmaktayız? Birçok haber geldiğini Mesela Müslim'de gelen El-Ameş'ten, o da Ebu Sufyan'dan, o da Cabir İbni Abdillah'ten, o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den diyor ki Beynel raculi ve beynel şirki vel kufri terkussalati kişiyle şirk ve küfür arasında ne? Namazın terki vardır diyor. Yine Tirmiz'deki diğer bir rivayette beynel kufri vel imani terkussalat küfür ile iman arasında ne? Namazın terki vardır. Lafzıyla ne yapmıştır? Tirmizi de gelmiştir. Ebu Ya'la'nın müsnedinde ise diyor ki لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ تَرْكِهِ الْا۪يمَانَ اِلَّا تَرْكُونَ الْصَلَاتَ Kul ile imanı terk etmesi arasında ancak ne vardır? Namazı terk etmesi vardır. Kul ile imanı terk etmesi arasında ne vardır? Ancak namaz vardır. Lafzı ne yapmıştır? Ebu Ya'la'nın müsnedinde gelmiştir. Muhammed ibn Nasr el-Mervezi'de Tazim-i Kadres Salat adlı eserinde mevkuf olarak Cabir ibn Abdullah hadisinden şu lafızla rivayet etmiştir. Diyor ki: "Bey leyse beyne'l abdi ve beyne'l küfr illa en yeda salaten, salaten mektubeten." Kul ile küfür arasında ancak farz namazı ne? Farz namazı terk etmesi vardır şeklinde gelmiştir her ne kadar senedinde senede hakkında konuşulmuş olsa da yine tazimu kadri salat'ta Ee, İmam Mücahit ibn Abdullah'a e, soruyor şey e, Cabir ibnu Abdillah'a soruyor. Diyor ki ma kene yufarriku beynel kufri vel imani indekum minel a'mali fi ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kale salatu. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında diyor sizin indinizde yani siz sahabelerin indinde. Amellerden yani ameller içerisinden küfür ile imanın arasını ayıran neydi diye soruyor. O da diyor ki Cabir ibnu Abdillah namaz idi şeklinde ne yapıyor? Cevap veriyor. Bunu da senedi, bunu senedi sabit. Yine Abdurrazak Musannaf'ında Ma'mer'den, Ma o da Zuhrî'den, o da Ubeydu, e, Ubeydullah İbnu Abdullah'tan, o da İbn Abbas'tan diyor ki, "Lemmetu ayna Ömeru." Ömer yaralanınca, Ömer Radiyallahu Anh diyor, yaralanınca "ehtemeltu hu ana ve neferun minel ensari hatta adhalnâhu menzilehu." Ömer diyor, yaralanınca diyor, e, ben ve diyor Ensardan bir grup diyor, onu taşıdık ta ki onu ne yaptık? Evine soktuk, evinin içerisine soktuk. Ee, hatta edhalnahu menzilehud, e, evinin içerisine soktuk diyor. felem lem yezel min gaşyetin vahidetin hatta esfara. Gün aydınlanıncaya kadar ne? Aydınlanıncaya kadar diyor Ömer radıyallahu anh baygın bir şekilde kaldı. Fe kâle racülün <gülüyor> innekum lâ tefsiyuhu bi şeyin illâ bis salat. Bir adam çıktı aralarından dedi ki siz onu ancak... E namaz ile kendine getirebilirsiniz. Namaz ile ayıltabilirsiniz diyor. E, bunun üzerine diyor ki, "Kale kulna biz de böyle dedik. Es salat ya emirul mu'minin." dedik. "Ey ey emirul mu'minin, namaz namaz." dedik diyor kendisine. Öyle deyince "Kale fataha aynayhi." hemen diyor Ömer radıyallahu anı gözlerini açtı. Hemen ayıldı. Gözlerini açtı. O böyle baygınlık halinden hemen ayıldı. kale" sonra dedi ki, "Esalle nnasu?" İnsanlar namaz kıldılar mı? diye hemen sordu. "Kulna na an de evet dedik." diyor. Kale, bunun üzerine Emirül muminin dedi ki Ömer radiyallahu anh, اما innehu la havza fil islami li ahadin teraket salat. Dikkat edin, namazı terk edenin İslam'dan ne Bir payı, bir nasibi yoktur dedi Ömer radiyallahu anh. E, bu rivayette e, senedi sabit Abdurrezzak, Musannef'ın da bunu Ma'mer'den, o da Zuhri'den, o da Ubeydullah ibn Abdillah'tan, o da İbn Abbas'tan. sahibi bir senetle ne yapıyor? sahibi bir senetle rivayet ediyor. Burada şuna dikkat edelim. Bu önemli. Ömer radıyallahu anh'dan gelen bu rivayet. Bu babta yani namazın terki babında sahabelerden mevkuf gelenlerin en sahihidir. Sahabelerden mevkuf olarak gelenlerin en sahihidir. Yine biz namazın terkinin küfrüne dair sahabelere baktığımızda yine Ebu Bekir, Ali, İbn Mesud ondan sonra İbni Abbas ve İbni Amr'dan rivayetler gelmiştir namazın terkine dair. Ancak terkinin küfrü olduğuna dair ancak bu rivayetlerde ne bu rivayetlerde zayıflık bulunmaktadır. Ancak namazı terk edenlerin Firavun, Haman, Karun ve Ubey Halef ile birlikte dirileceklerinin dirilecek, dirilecekleri tehdidi tehdit olarak nedir? Tehdit olarak yetilerdir. İmam Ahmet e, olsun İbn Hibban et ve başkalarının da rivayet ettiği Abdullah İbn Amr hadisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men hafaza ala hazi's salavati haythu her kim nida edildiğinde bu namazları gözetirse, yerine getirirse, muhafaza ederse, kunne lehu nuran ve necaten ve Bu namazlar kıyamet gününde ne? Kendilerine bir nur, kurtuluş ve burhan olur. Ve men lem yuhafiz alayha Lam takun lahu nuran wala najatan wala burhanan yawm al ve her kim bunlara muhafaza etmezse gözetmezse yerine getirmezse ne kendileri için ne bir nur ne bir kurtuluş ne de bir burhan olur. Sonra diyor ki ve husyir ma firaun wa haman wa qarun wa ubay ibni halef. Bu kişiyi Firavun, Haman, Qarun ve Ubey ibnu Halef ile ne olur? Haşr olunur diyor. İşte bu delil bu delil namazın terkinin küfür olduğunun ne en açık en açık delillerindendir. Çünkü neden? Kıyamet gününde işte kişiden nurun, kurtuluşun ve burhanın nef yolunması ve aynı zamanda Firavun, Haman, Karun, işte Ubey Halef ile birlikte ne haşr olması, küfür olduğunun ne namazın terkinin küfür olduğunun en açık en açık delillerindendir. O yüzden biz sahabeye ve tabiinin çoğuna baktığımızda sahabe ve tabiinin çoğuna baktığımızda ne namazın terkinin küfür olmadığına dair bir rivayet gelmediğini eee küfür olmadığına dair bir rivayet geldiğini görmemekteyiz. Küfür olduğuna dair, küfür olmadığına dair bir rivayet geldiğini ney? Bunlardan görmemekteyiz. Bilakis küfür olduğuna dair ne? İttifaka dair işaret sözler naslar görüyoruz. İhtilafın daha çok ne? Daha çok sahabe ve tabiinin döneminden sonra ortaya çıkıp yayıldığını Ne yapıyoruz? Yayıldığını görüyoruz. O yüzden İmam Tirmizi'nin ve, e, ve İmam Mervezi'nin ve İmam Tirmizi'nin Bişir i̇bn El-Mufaddal'dan, o da işte El-Cüreyri'den, -E o da Abdullah İbn-i diyor ki, Kâne ashabı Muhammedin sallallahu aleyhi ve alâlihi ve sahbihi ve sellem, la yerevûne şey'en minel amâli terkuhu kufrun Salati Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı namazdan başka ne Hiçbir amelin terkini terkini küfür saymazlardı. Bu da ittifaka nedir bu sözde? İttifaka bir eee işarettir. Her ne kadar katı olsa da yine tabinden ittifakı sahih senetle ne? sahih senetle eee Eyyub es-Sahtiyani ne yapmıştır? Eyyub es-Sahtiyani de zikretmiştir. Kendisi diyor ki, eee salati küfrün la yuhtalafu, la ihtilafu fihi. Namazın terki ihtilaf edilmeyen nedir? İhtilaf edilmeyen bir küfürdür. Mervezi'nin tazimu kadri salatına bakarsanız ne yaparsınız? Bu rivayeti, bu rivayeti görürsünüz. O yüzden Allahu alem ben namazın terkinin küfür olmadığına dair yani hiçbir sahabe ve tabinden sadece işte e, İbnü Şihab ez-Zuhri hariç e, hiçbirine Hiçbir delil bilmiyorum. Sadece tazhimu kadri salat'ta namazın terkinin küfür olmadığına işaret eden Ez-Zuhri'den bazı gelen sözler var. Ama bunun dışında sahabeden ve tabinden ben e, bizzat kendi lafızları olarak e, bir delil ne, bir delil bilmiyorum. Allahu Allahu alem. İhtilaf daha sonraları Allahu alem ne ortaya çıkmış, meşhurlaşmıştır bu konuda. Namazın terkinin küfür olmadığı, hususu, küfür olup olmadığı hususu, ihtilaf daha çok ne, daha sonraları ne ortaya çıkıp meşhurlaşmıştır. Selef döneminde çok az çok az kişi çok az kişi çıkmıştır küfür olmadığını e, söyleyen. Mesela işte Hammad ibni Hammad ibnu Zeyd gibi. Ama Tabiin dönemin dediğim gibi e, ben işte e, bizzat kendisinden Şihab ez-Zuhri dışında e, bir birisini bilmiyorum ama Selef dönemi e, ilk 3 asrı genel olarak ele alacak olursak dediğimiz gibi ihtilaf daha sonraları bu Tabiin döneminden sonraları ne yapmıştır? E, çıkmıştır. Eee Selef döneminde çok az kişi küfür olmadığını Ee, söyleyen çok az kişi çıkmıştır. İşte Hamad ibn-i mesela. Ancak dediğim gibi daha sonraları ne? İhtilaf yayılmıştır. Mesela işte İbn-i el-Hafid, ondan sonra İbn-i Hibban, Ettehavi, İbn-i Kudame İbn-i İbn-i Abdilhadi, İbn Ebu Zura El-İraqi e, el e, el ondan sonra Es-Sekavi gibi sonradan gelen alimler namazın terkinin ne? Namazın terkinin küfür olmadığını namazın terkinin küfür olmadığı görüşünü ne yapmışlardır? Tercih Ve İslam'ın şahadet ve namaz dışındaki, İslam'ın şahadet ve namaz dışındaki diğer üç rükmüne baktığımızda, yani o üç rükmün hangisi işte namaz, şey pardon oruç, zekat ve haç, Rükünlerine baktığımızda bunların terki meselesi namaz meselesi gibi ne? Namazın terki meselesi gibi ne? Meşhur değildir. Ancak işte nafi ondan sonra el Hasan ondan sonra El-Hakem, ondan sonra Malikilerden İbn-i Hübeyb, ondan sonra İshak İbn-i ondan sonra İmam-ı Ahmet'ten de bir görüşe göre ne? Her kim İslam'ın dört rükününden herhangi bir tanesini terk ederse kafirdir. İşte bu namaz, oruç, zekat, haç eee zekat, hac gibi bunlardan herhangi birisini terk ederse kafir görmüşlerdir. İşte demin saydığım, demin saydığım isimler bunlardan herhangi birinin küfür o, e, yani bunla, bunlardan herhangi birinin terkinin yani İslam'ın bu dört rükünlü namaz oruç zekat haç gibi bu rükünlerin herhangi birinin eee terkinin küfür olduğu selef tarafından maruf olan görüşlerdendir. Yani selefin arasında yer almış, ehli sünnetin arasında yer almış görüşler arasındadır. Hatta Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimeullah eee bu husustaki tartışmanın Bu husustaki tartışmanın meşhur bir tartışma olduğunu ne yapıyor? Söylüyor. Ancak tabi cumhura göre ne? Namaz dışındaki diğer üç rükünü terk etmek. Cumhura göre namaz dışındaki diğer üç rüknü yani oruç zekat haç rüknü terk etmek ne? Küfür değildir. Yani deliller bu dört rükünden sadece namazın küfür olduğunu ney? Namazın terkinin küfür olduğunu ney desteklemektedir. Diğer üç rükünün küfür olduğunu söyleyenlerin en güçlü delillerinden birisi ney? En güçlü delillerinden bir tanesi mesela hacca ele alacak olursak Allah Subhanahu ve Teala'nın şu kâlidir. Diyor ki velillahi beyti men istata ileyhi inallaha ganiyyun anil alemin. Diyor ki yoluna güç yetirenlerin o evi haccetmesi Allah'ın insanlar üzerine bir hakkıdır. Kim de küfrederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstahnidir. İşte Allah subhanehu ve teala bu ayette haçtan bahsediyor. Sonra diyor ki kim de küfrederse. Allah alemlerden ne? Müstanglidir. Bu onların en güçlü delillerindendir. E, mesela haccın, terkinin küfür olduğuna dair. Yine delillerinden bir tanesi, e, işte Ebubekir el-İsmailinin rivayet ettiği Ebu Amr el-Evzai'den, o da İsmail ibn-i o da e, İbn-i Ebil Muhacir'den, o da e, pardon... E, Ebu, e, Ebu Amr el Owza e Owzaiden evet o da İsmail İbnu e, Ubeydillah İbnu Ebil Muhacirden e, o da Abdurrahman İbnu Ganımdan o da Ömer İbnü'l Hattab'tan <coughs> zikretti rivayette Ömer İbnü'l Hattab diyor ki mana talqal hacca felem yahucja fesawaun alehim ma teyhudiyan au nasraniyan her kim hacca güç getirir de da, hac etmezse bu kişi ha Yahudi ha da Hristiyan olarak ölmüş fark etmez. Yani onun için aynıdır. E, fark etmez. E, şeklindeki getirdiğine rivayetlerdir. Rivayettir delil olarak. Beyhaki de bunu İbni hanımdan başka bir vecihle rivayet etmiştir ve Ömer radıyallahu anh'tan gelen bu rivayetin ne bu rivayetin senedi sahihtir. E, tekrar söylüyorum. Diyor ki: "Men etaqal hacce felem yuhcce fe sawaun alehima ev nasraniyen." her kim gücü yeter de hac etmezse, ha Yahudi olmuş, ha da Hristiyan onun için de fark etmez. Delil, getirdikleri delillerden bir tanesi de bu. Ve Ömer'den gelen bu delilin senedi sahih. Ancak Allahu Alem Ömer radıyallahu bu sözünü Ne Bu sözünü tevil etmemiz uygun olur. Ancak bu uzun bahis, bu uzun bahis burada buna gidecek değiliz. E, namazın terki hakkında dört imamın sözlerine, Görüşlerine gelinecek. Çünkü burada çok farklı şeyler söyleniyor. Herkes e, bir söz söylüyor işte imamların görüşü nedir? diye. Bunları tahkik edecek, ele alacak olursak, yani öyle çok uzun ele almayacağız ama genel olarak ele alacak olursak biz namazın terkinin hükmü hususunda Ebu Hanife, Malik, Şafi ve Ahmet'ten e, nakledilen sözlere baktığımızda bu sözlerin farklı farklı sözler olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Ahmet İbni Hanbel'e gelince, mesela ilk önce Ahmet İbni Hanbel'e ele alalım. Kendisinden meşhur olan görüş namazın terkinin küfür olduğu yönündedir. Kendisinden meşhur olarak gelen görüş, namazın terkinin küfür olduğu e, görüşüdür. İmam-ı Ahmet'in ashabının cumhuru, bunu İmam-ı Ahmet'ten ney? Bu şekilde belirtmişlerdir. Mesela İmam-ı Ahmet'in ashabından, İmam ashabından İbn-i Hani, ondan sonra El-Kallal, Hanbel i̇bn İshak, İsmail e, Eşşalinci, Ondan sonra e, El-Hasan ibnu Abdillah el-Iskafi, Ebu Bekir el-Mervezi, el-Meymuni, Ebu Davud, Ahmed ibnu e, El-Husayn, e, Ebin Hassan. Ondan sonra onun oğlu Abdullah, ibnu, e, Pardon, Ebu Talib ve başkaları da ne? E, İmam-ı Ahmet'ten bunu bu şekilde e, belirtmişlerdir. Yine başkaları da var. Mesela işte Kadî Ebi Ya'la gibi Birçok kimse İmam-ı bu görüşte olduğunu Ee, belirtmişlerdir. İmam Ahmet'in ashabından birçok kimse. Bunu, İmam Ahmet'in bu görüşte olduğunu yapmışlardır? Belirtmişlerdir. Ben ee, şahsen İmam Ahmet'ten küfür olmadığına dair kendi sözünden bizzat bir nas bilmiyorum. Net bir nas bilmiyorum. İmam Ahmet'in kendi sözünden bizzat kendi sözünden net bir nas bilmiyorum. Küfür olmadığına dair. Sadece İmam Ahmet'in işte bazı ashabı çıkmış. İmam-ı Ahmet'in bazı sözlerinden dolayı özellikle de oğlu Salih'in kendisine yani İmam-ı Ahmet'in bizzat kendisine yönelttiği bir soruya verdiği cevaptan dolayı e, böyle anlamışlardır. Yani İmam-ı Ahmet küfür görmüyor şeklinde anlamışlardır. O, e, o olayda kıssada şu e, İmam-ı Ahmet'in oğlu Salih babasına iman imanın artma ve eksilmesi hakkında soru sorarken diyor ki Ee, babasına keyfeye ziydi ve yankus diyor. İman nasıl artar ve eksilir diyor. İmam-ı Ahmet de cevaben diyor ki mislu terkis salati ve zekati ve haccı ve eda'il fara'id diyor. Diyor ki mesela diyor namazı, zekatı, haccı ve fazları eda etmeyi ne terk etmesiyle ne imanın artması ve eksilmesi söz konusu olur diyor. İşte İmam-ı Ahmet'ten gelen bu şekildeki sözler nedeniyle bazı ashabı demiştir ki, İmam-ı Ahmet'in bu sözleri gösteriyor ki İmam-ı e göre her kim namazı terk ederse imanı eksilir. Ama külli ne? Külliyen zail olmaz. Bu da gösteriyor ki demek ki İmam-ı e göre namazın terki kür değil demişlerdir. Ancak Allahu u Alem İmam-ı verdiği cevaba bu neticeyle yaklaşmak Bu neticeyle yaklaşmak yani oğlunun sorduğu soruya, verdiği cevaba karşılık. İşte bakın İmam Ahmet'de soru soruluyor. İmanın artması ve eksilmesi nasıl olur? İmam Ahmet diyor ki işte namazı zekatı terk etmesiyle olur. Ha, demek ki İmam Ahmet imanın külliyen namazı terk etmesiyle imanı külliyen e, zail olduğunu gö görmemiş oluyor. Bu da İmam Ahmet'in namazın terkine dair görüşünün küfür olmadığını gösteriyor şeklinde bazı ashabı yaklaş yaklaşmıştır. Bu şekilde yaklaşmıştır. Ancak Allahu alem İmam Ahmed'in verdiği cevaba bu sonuçla, bu neticeyle ne yaklaşmak isabetli bir yaklaşım değildir. Çünkü Allahu alem. İmam Ahmed'in bu sözü tek tekbirin namazın terki içindir. Yani tek bir namazın terki içindir bu imanın artması ve eksilmesine karşı verdiği cevap. Çünkü İmam Ahmed'in zaten mezhebinin zahiri budur. Yani İmam Ahmed'in mezhebinin zahiri budur. Kim her, kim tek bir vakit namazı kaçırırsa bu kafir olmaz veya iki namazı kaçırırsa e, e, kafir olmaz. O yüzden İmam Ahmet'ten zikredilen onakirli tutup e namazın terkinde küfür görmüyor olarak ne hamledilmesi hamledilmesi uygun değildir. Çünkü dediğim gibi Allahu alem İmam Ahmed'in bu sözü tek bir namazın terki içindir. Çünkü İmam Ahmed'in zaten ne mezhebinin e, ortaya koymuş olduğu Şey budur yani mezhebinin zahiri budur zaten. Çünkü böyle birinin yani bu durumdaki birinin işte bir iki namazı günde terk ediyor bu şekildeki birinin küfrü görüşünde değildir kendisi zaten. O yüzden biz İmam Ahmet'in Müsnedine baktığımızda Müsnedinde tahric ettiği rivayette Katade'den o da Nasr'dan diyor ki: "Ca'a raculun minna ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fe arada an yubai'ahu ala an la yusalli illa salatayn fe baya'ahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala zalik." Diyor ki bizden bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Günde sadece iki namaz kılma şartıyla biat etti. Yani Resulullah'a birkaç namaz kılacak, beş vakit namaz kılmayacak şeklinde beyat etmek istiyor. O şartla ben İslam'a girerim. O şartla sana beyat ederim diye geliyor. Bunun üzerine de nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Onunla onunla bu anlaşma üzerine ne yapıyor? Bu şart üzerine bu anlaşma üzerine beyat ediyor. Ya işte İmam Ahmed'in Müsned'indeki bu hadis gösteriyor ki eee işte İmam Ahmet'in Müsned'indeki bu hadis gösteriyor ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ne Bu adam için sadece iki namaz kılmasına beyaz, et, beyaz etmesi adamın asli kafir olarak kalmasından ne? Daha ehvendir. Asli kafir kalmasından daha ehvendir. Öyleyse e, şunu gösteriyor ki her kim gece ve gündüz içerisinde e, bir veya iki namazı terk ederse ne? Bir veya iki namazı terk ederse kafir olmaz. Ve Ahmet'in bunu... Müsnedinde takric etmesi, müsnedinde bu rivayete yer vermesi ve bu rivayetin de hilafına bir şey tasrih etmemesi meseleyi bu şekilde ne? Meseleyi bu şekilde bu şekilde gördüğüne delildir. İşte İmam-ı Ahmet'in bazı eshabının indinde malum olduğu üzere şah, e, şayet İmam-ı Ahmet asıl olarak müsnedinde bir hadis takric ederdi. o hadisin hilafına dair bir şey söylemezse Veya bir meselede birden fazla görüşü zikrediliyorsa İmam-ı Ahmet'in ve müsnedinde takriç ettiği e, o hadis ne? E, o meseledeki delili demek olur. Yani İmam-ı Ahmet e, daha açık bir ifadeyle İmam-ı Ahmet müsnedinde bir hadis takriç etmişse ve o hadisin hilafına bir şey söylememişse, tasrihen bir e, fetva tabir sahise vermemişse İmam-ı Ahmet ne? E, o zikrettiği müsnedindeki zikrettiği o hadis onun mezhebi. Onun mezhebi olur. Veya İmam-ı Ahmet'ten başka eserlerinde iki işte e, nakiller yapılıyorsa iki görüş dair. Hangi görüşün İmam-ı Ahmet'in e, asıl görüşü olduğunu anlamak için veya daha güçlü görüşü olduğunu anlamak için müsnetteki takric ettiği hadislere bakıp işte o eğer bir hadis zikretmişse o konuyla alakalı ve hilafına da bir şey e, söylememesi e, işte o zikrettiği hadis onun mezhebi olmuş olur. İşte İmam-ı Ahmet az önce söylediğimiz o iki e, namaz kılmaya Şartıyla, iki vakit namaz kılma şartıyla beyat eden kimseye, Ne hadisine Kimse yer veriyor ve hilafına da bir şey söylemiyor. Bu da gösteriyor ki, demek ki İmam-ı Ahmet'in mezhebinde bir, birkaç, işte bir veya iki namazı terk etmek, Ne Bir veya iki namazı terk etmek, küfür. Değildir. O yüzden İmam-ı o sözünü, yani oğlunun naklettiği o sözünü buna hamledemeyiz. Yani neydi İmam-ı naklettiği o söz? Babasına soruyor, iman nasıl artar ve eksilir? İmam-ı Ahmet diyor ki işte namazı terk etmekle. İşte bunu tutup külliyen ne? Külliyen namaza hamledemiyoruz. Külliyen namaza hamledemiyoruz. Çünkü neden? E bu Allahu u Alem bir namaz veya iki namaz için verdiği cevaptır. Külliyen terk edenin e, hakkında verdiği ne? Hakkında verdiği cevap. Değildir. Çünkü dediğimiz gibi İmam-ı Ahmet az önce okuduğum rivayeti işte iki namazı terk etme üzerine beynet eden ee, kişiye, ki, kişi hadisini e, müsnedinde takriz etmesi ve hilafına bir şey söylememesi o hadisin onun mezhebi onun mezhebini olduğunu gösterir. O yüzden e, dediğimiz gibi e, İmam-ı Ahmet'in bazı ashabının indinde malum olduğu üzere İmam-ı Ahmet asıl olarak müsnedinde bir hadis takriz ederdi. O hadisin hilafına bir şey söylemezse... Ne? Müsne, e, müsnedindeki takiric ettiği bu hadis onun o meseledeki delili demek olur. İmam-ı mezhebinin bu görüşü bazı ashabının indinde malum olan ne? Malum olan bu usul İmam-ı Ahmet'in ashabının indinde malum olan ne? E, bir usuldür. Bazı ashabının indinde malum olan bir usuldür. E, bu usul hakkında hatta ihtilafı e, e, İbn-i E, muflih el-adabu şer'iyyede zikrediyor. E, diyor ki eğer İmam Ahmet müsnedinde bir rivayet zikreder de o rivayetin hilafına bir tasrihte bulunmazsa o onun mezhebi olur mu olmaz mı? Ashabı arasında bu hususta iki görüş vardır diyor. Zahir olan ne? Mezhebi olur diyor. Doğru olan, doğruya yakın olan o onun mezhebi olur demektir diyor. E, i̇şte bu usul İmam Mali'nin muvattası içinde söz konusudur. İşte bu söylediğim e, Ahmet İbn Hanbel'in mezhebinin bu usulü İmam Malik'in muvattası içinde ne? E, söz konusudur. O yüzden biz muvattaya baktığımızda İmam Malik eğer muvattasındaki yer verdiği rivayete muhalefet ediyorsa hemen bunu dillendiriyor. Hemen bunu belirtiyor. Eğer İmam Malik muvattasında bir rivayet zikrediyor da o, o zikrettiği rivayete kendi görüşü, kendi amelleri muhalefet ediyorsa hemen bunu ne yapıyor? Dillendiriyor. Mesela diyor ki... E, Bu hadis bizim indimizde amel edilen bir rivayet değildir diyor. Yani rivayet ettiği hadise muhalefet ediyorsa o rivayet deney amel etmiyorsa bunu hemen bunu hemen dillendiriyor. Eğer susuyorsa, bir hadis zikrediyor da muvattasında susuyorsa bu onun mezhebi demektir. Bu Onun mezhebi demektir. İşte bu usul İmam Malik'in mezhebinde maruf olan, maruf olan bir usuldür. O yüzden dediğimiz gibi İmam Malik muvattasın, e, muvattasına amel ettiği rivayetleri almıştır aslen. Amel etmediği rivayetlere gelince bunu hemen ne yapmıştır? Hemen dillendirmiştir rivayet ettikten sonra. İşte bu yüzden İmam-ı Ahmet, e, İmam Ahmet'ten namazın terkinin küfür olmadığına dair zikredilen o sözlerden bu hükümü çıkarmak ney? Bu hükümü çıkarmak isabetli bir istidlal değildir. İkinci olarak, ikinci cevap olarak bu sözlerine karşı biz İmam-ı Ahmet'in eshabına baktığımızda çoğu küfür olarak gördüğünü nakletmektedir. i̇mam İmam, İmam Ahmet'in eshabının çoğu İmam-ı küfür olarak gördüğünü ne yapmaktadır? Namazın terkinin küfür olarak gördüğünü nakletmektedirler. Yine İmam-ı Ahmet'ten küfür görmediğine dair getirilen Delillerden birisi de yani İmam-ı Ahmet'ten küfür görmediğine dair getirilen e, de, delillerden birisi de şudur. İmam-ı Ahmet'in oğlu e, Abdullah'ın e, rivayetinde diyor ki e, İmam-ı Ahmet'e bir ay boyunca namazı terk eden kimse hakkında soru soruldu. Bir ay boyunca e, namazı terk eden, e, namaz kılmayan e, kimse hakkında soru soruldu diyor İmam-ı Ahmet'in oğlunun rivayetinde. İmam-ı de dedi ki diyor iade eder. Yani kaza eder dedi diyor bu namazları. Ee, işte diyor diyorlar ki bu da gösteriyor ki ne demek ki küfür e, değil görmüyor. Çünkü küfür görse e, zaten e, İslam'a döndüğünde ne? İslam'a döndüğünde zaten bütün geçmişi silinmiş olacak. O yüzden zaten kaza etmesi diye bir şey söz konusu olmayacak. Madem ki İmam Ahmet kaza etmesini söylemiş demek ki ne? Demek ki küfür olarak görmüyor diyorlar. Ama Allahu alem buna da iki yönden cevap verilir. Bu da çok doğru bir isabetli bir zindal değil. İmam Muhammed'in bu cevabından bu hükmü çıkarmak, bu sonucu çıkarmak isabetli bir çıkarım değil. Allahu alem buna iki yönden cevap verilir. Bir, Namazı terk eden kimsenin o namazları kaza etmesini söylemek, kaza etmesi gerektiği fetvasını vermek onu küfür görmemeye gerektirmez. Eğer bir imam Namazı terk eden kimsenin o namazları kaza etmesi fetvasını veriyorsa, kaza etmesi gerektiğini söylüyorsa illaki bu şu demek değildir. ha Demek ki o imam namazın terkini küfür görmüyor demek değildir. Delil mesela İshak İbn-i namazı terk edeni tekfir ediyordu. Bu maruf bir şey. Ama bununla birlikte ne yapıyordu? Tövbe ederse kaza etmesi gerektiği görüşündeydi kazağ etmesi gerektiğini söylüyordu. He, doğru bir görüş veya değil biz ondan bahsetmiyoruz. Ama biz şunu anlıyoruz ki bir imamın namazı terk edenler hakkında onun kaza onu kaza etmesinin etmesini gerektiğini söylemesi namazın terkinin küfür olmadığını, olmadığı görüşünde olduğunu göstermiyormuş. Namazın terkinin küfür olmadığı görüşünde olduğunu göstermiyormuş. Dediğimiz gibi İshak'ın Rahav'e mesela namazı terk edene tekfir ediyordu. Küfür olduğunu söylüyordu. Bununla birlikte ne? Tövbe ederse kaza etmesi gerektiği görüşündeydi. Abla i̇bn Mübarek da bu görüşteydi. Abla i̇bn Mübarek da bu görüşteydi. O yüzden Elmervezi Ta'zim-u Kadri Salat'te rivayet ediyor. İshak diyor ki tabi şöyle rivayet. E, inda, e, e, i̇şte an, e, Abdülaziz İbn-i Ebi Rizme'den o da e, An, an i̇bn Mübarek ennehu şehidehu ve se'lehu raclin an raclin tereke salati eyyamin ve kalev fe sana'a kale nedime Al, e, Nezime ala ma kane minhu. Fekale ibnul Mubarek li yekdi ma tereke minas salati. Summe ekbele aleyye. Fekale ya Eba Muhammedin hâza la yesteqimu ala l-hadis. İshak diyor ki bana Abdul Aziz ibn Ebi Rizmen'in haber verdiğine göre o İbnul Mubarek ile beraberken bir adam birkaç günlük namazı terk eden bir adamın hükmünü İbnul Mubarek'e sordu. Birkaç günlük namazı terk eden bir adamın hükmünü İbn-i Mübarek ne yaptı? Sordu. İbnül Mübarek de peki bu adam ne yaptı diye sordu. Adam da dedi ki yaptığına pişman oldu dedi. Bunun üzerine i̇bn Mübarek terk ettiği namazları ne? Kaza etsin. Terk ettiği namazları kaza etsin dedi. Sonra i̇bn Mübarek bana döndü. Yani İbne i Ebi Rizme'ye dönüyor. İbn-i Ebi Rizme'ye dönüyor. Ve şöyle diyor. Ey Ebu Muhammed! Bu hadise uygun değildir. Örtüşmemektedir yani. Hangi hadis? Kastettiği hadis. Men terekes salate fakat kefer. Kim namazı terk ederse küfür etmiştir hadisine uygunluğu sağlamıyor. Yani ben onun evet namazın terkini küfür olduğunu görüyorum ama verdiğim fetva bu hadisin zahirine ne? Uymuyor. Olsa da ben başka hissedilerle bunu getiriyorum demek oluyor. Yani sonuçta namazın terkini küfür görmekle beraber İbn-i Mübarek ne? Kaza etmesini, kaza etmesini e, emrediyor. Yani e, kısa bir kafir görüyor. O yüzden İmam Ahmet'in bir ay boyunca namaz kılmayan kişi için kaza etmesi ge gerektiğini söylemesi küfür olmadığı görüşünde olmasını gerektirmiyormuş. Küfür olmadığı görüşünde olmasını gerektirmiyormuş. Yine bu söze karşı ikinci olarak denir ki bu sözleri çok açık değil İmam Ahmet'in. Bu sözleri ne? Çok açık değil. Yani işte bir ay boyunca namaz yan bir insan hakkında soruyor O da işte kaza etmesini emrediyor. diyor e buradan ne çıkıyor demek ki İmam Ahmet İmam Ahmet Ne bunu kafir görmüyor bu sözlere bir kere İmam Ahmet'in o sözlerin neye cevap olduğunu tam neye cevap olduğu tam olarak ne Açık ve net değil e, Çünkü gelen ifade genel bir ifade İmam Ahmet'ten gelen ifade genel bir ifade Çünkü bazen terk etmek namazın vacip olduğunun cehaletinden kaynaklanabilir yani bazen bir insan namazı terk etmiştir Sebebi vacip olduğundan cahil olduğu için olabilir. Yeni İslam'a girdiğinden dolayı vesaire öyle bir yerde yaşıyor ki vesaire bilmiyor meseleleri. Bundan kaynaklanabilir. Birçok e, sebep sayabiliriz terk etmesinin bir ay, iki, on gün, 20 gün neyse. Birçok mazeret sayabiliriz. Mesela işte e, hayız kanı değil de diyelim bir kadından fesat kanı geldi. Kadın da ne onu hayız kanı zannediyor. İşte kanların hükmünü bilmiyor. O konuda cahil. Ne yapıyor? Namazı bu yüzden terk ediyor. Bu da olabilir. Böyle bir şey de olabilir. Bir sürü daha ne? Bir sürü e, sebep sayabiliriz. Veya işte e, bizzat o ne? O kanın e, fesat kanı olduğunu biliyor. Ama bununla birlikte işte e, namaz kılmaması gerektiğini zannediyor olabilir. Birçok ne? Sebep verebiliriz İşte bu türlü e, İmam-ı tabir sayısı müteşabi sözünü alıp deney da ashabından çok açık gelen sözleri bırakmak uygun değildir. Bilakis ne yapmak gerekir? İşte bu türlü kapalı, müteşabi, mücmel sözleri ashabından gelen açık sözlere hamletmesini hamletilmesi gerekir. İmam Mali'ye gelince kısaca ben yine Allah-u Alem Mali'nin İmam Mali'nin bizzat kendi sözlerinden, Eserlerindeki sözlerinden, kendisinden bizzat namazın terkinin küfür olduğuna veya küfür olmadığına dair herhangi bir söz bilmiyorum. Böyle bir sözle karşılaşmadım. Ne küfür olduğunu söylediği ne de küfür olmadığını söylediği bir sözle karşılaşmadım. Ancak ona nispet edilen bazı sözler, nakiller ne? Zikredilmiştir. Ancak terk edenin öldürülmesine dair ne? İbn-i Abdülber Temhid de bunu belirtmiştir. Ancak İmam Mali'nin ashabına baktığımızda, Onların arasında meşhur olan görüş, namazın terkinin küfür olmadığı yönündedir. Namazın terkinin küfür olmadığı yönündedir. i̇bn Abdil Abdülbel'in de belirttiği gibi bunu İmam-ı Mali'nin eshabının cumhuru ne yapmıştır? Cumhuru zikretmiştir. İbn-i Rüşt'te baktığımızda, El-Mukaddimatul el e Mumehidat diyor ki, Ve haşetil müdevvenede İmam-ı Malik'ten, Terkinde ısrar etmenin küfür olduğu görüşünü ne? Naklediyorlar. İmam Malik'ten küfür olduğu görüşünü ne? Naklediyorlar ısrar edildiğinde. Israr edildiğinde İşte bu da İmam Malik'ten zikredilen bu görüş de az önceki İmam-ı Ahmet'in görüşüne benzemektedir. Yani ısrar kaydını koyuyor burada İmam Malik'ten nakledilen bu e, sözlerde. İmam e, bu Israr etmesi, terkinde ısrar etmesi kaydı var. Bu da işte e, tabir sayısı külliyen terk etmesi anlamına geliyor. Böylece az önce söylediğimiz İmam-ı Ahmet'in görüşüne e, benzemiş oluyor. Çünkü dediğimiz gibi İmam-ı Ahmet'in mezhebinin zahirinin görüşü bir iki namaz terk ederse bir gün içerisinde o kafir kafir olmaz. Ancak biz muasır maliki alimlerimizden vefat eden işte adu beyanın da sahibi Eşşankıyti'ye baktığımızda İmam Malik'ten rivayet edilen bu rivayetin zayıf olduğunu söylüyor. Yani işte ısrar ederse kafir olduğu görüşünün İmam Malik'ten zayıf olduğunu gö e söylüyor. İmam-ı Tahavide, İmam tahavide Muhtasar-ı İhtilafil Ulema'da bu eserinde İmam Malik'in görüşü olarak her kim tek bir namazı dahi terk ederse mürtettir şeklinde ne yapıyor? Naklediyor, zikrediyor. Yani kısacası İmam Malik'in görüşü hakkında ne? farklı farklı sözler nakledilmiştir. Ama maruf olduğu üzere ve usulde de maruf olduğu üzere en doğru ve en sağlıklı görüş kim nedir? Ashabının zikrettikleridir. Eğer ashabının muhakkekleri cumhuru imam hakkında ne zikrediyorsa asıl olan imamın görüşünün o olduğudur. E, ashabının zikrettikleri e, yani bir imamın ashabının zikrettikleri o imandan o imamdan naklettikleri ashabı olmayanların zikrettiklerinden daha çok tercihe şayan olur. Bir imamın ashabının o imam için zikrettikleri ashabı olmayanların zikrettiklerinden ne daha tercihe şayandır. Yani ashabının cumhuru küfür olmadığı, ashabının cumhuru küfür olmadığı görüşündedir. Bu da İmam Malik'in görüşünün küfür olmadığı yönünde olduğunu ne desteklemektedir. Allahu Allahu ve Teala alem. Ee, i̇mam Şafi'ye gelince Aynı şekilde İmam Şafi'nin bizzat kendi sözlerinden, eserlerinden vesaire, eserlerindeki bizzat kendi sözünden ben açık bir şekilde küfür veya küfür olmadığına dair yine ne Bir söz bilmiyorum. Ancak ashabı ondan küfür olmadığını ney? Nakletmişlerdir. Küfür olmadığı görüşünde olduğunu ney? Nakletmişlerdir. Ashabının cumhuru, mesela işte Es-Sahbuni, Akidet-ül Selefte, ondan sonra İmam nevi el-Mecmuh'ta ve başkaları da ney? Bu şekilde nakletmişlerdir. Bazı imamlara baktığımızda ise İmam Şafi'den küfür olduğu yönünde görüş nakletmişlerdir. Mesela mesela İmam Tahavi, Muşkülül Asar'da bunu bu şekilde belirtmiştir. Aynı şekilde Muhtasaru İhtilafil Ulema'da da İmam Tahavi bunu bu şekilde zikretmiştir. Hatta tek bir namazı terk etse dahi kafir olduğu görüşünü zikretmiştir İmam Şafi'den. Gerçi İmam Şafi'nin El-Umm adlı, bizzat kendi eserine El-Umm adlı eserine baktığımızda bazı sözleri var küfür olduğunu işaret eden. Ama net değil. Onlara girmiyoruz. Tartışmalı o sözleri. Yani raci olan sonuçta İmam Şafi için, Şafi'nin görüşünün ne olduğu için raci olan, tercih-i şahin olan küfür görmediğidir. Çünkü dediğimiz gibi ashabının cumhuru İmam Şafi'den bu şekilde nakletmişlerdir. Ashabından olmayan bazı kimseler küfür olduğunu nakletmişlerdir. İşte az önce söylediğim gibi İmam Tehavi mesela muhtasar ihtilafil ulema da, müşkül hasar bunu zikretmiştir ama ashabının görüşü, ashabı olmayanın görüşüne e, nispetleneği daha şayandır. Ebu Hanife'ye gelince kendisinden meşhur olan küfür olmadığıdır. Ashabının Cumhurunu bu şekilde nakletmişlerdir. İşte mesela Ettehavi El-Muşkil'de ve Muhtasar e, İhtilafil Ulema'da e, bunu bu şekilde nakletmiştir. Ebu Hanife'nin Şeyh'i Hamad İbni Ebi da ne? Bu görüştedir. Kısacası dört imamın görüşleri bunlar. Kısacası dört imamın görüşleri bunlar. Tabi ben bu arada... Bazı kimselerin dilinde dolaşan ve bir husustan bahsetmek istiyorum burada. İmam Şafi ile İmam Ahmet arasında namazın terkinin küfür olup olmadığı hususunda bir münazara naklediliyor. İmam Şafi ile İmam Ahmet bir münazara ediyorlar göya ve bu münazara bazı eserlerde, bazı kitaplarda nakledilmiş. Şöyle münazara şu şekilde. İmam Şafi diyor ki Ey Ahmet diyor. Sen diyor namazın terkinin küfür olduğunu mu söylüyorsun? Bu görüşte misin? İmam-ı Ahmet de diyor ki evet. Şafi de diyor ki bu adam kafir ise neyle nasıl Müslüman olur? Yani neyle İslam'a giren nasıl Müslüman olur? Tekrar İmam-ı Ahmet de diyor ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah der. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah der Müslüman olur. Şafi de diyor ki adam bu sözü zaten söylemeye devam ediyordu. Namazı terk eden kendi söylemeye devam ediyordu. Zaten adam bu sözü terk etmiş değildi ki diyor. Bunun üzerine de İmam Ahmet diyor ki o zaman diyor tekrar namaza başlayarak, namazına dönerek Müslüman olur diyor o zaman. Hani işte buna cevap veremiyor da İmam Ahmet sonra diyor ki o zaman diyor tekrar namaza dönerek İslam'a girer diyor yeniden. İmam Şafi de diyor ki e, kafirin namazı kabul olmaz ki nasıl bu namazda İslam'a girsin ki? Bu adam tekrar nasıl namazda İslam'a girsin? Zaten sen bunu kafir görüyorsan ve İslam'a girmesi için de tekrar namaza başlamasını görüyorsan yani zaten bu adam... Ee, bunun namazı kabul olmaz ki kafir olduğu için. Nasıl İslam'a girsin diyor. Bunun üzerine de ne? İmam Ahmet cevap veremiyor. Cevap veremeyip susuyor. Böyle bir münazara nakledilmekte. E şunu hemen söyleyelim. Bu, söyleyeyim burada. Bu münker bir hikayedir. Bu Münker bir hikayedir. Bunu essub ki tabakatü şafi'yi yerde zikretmiştir. Bu hikaye isnatsızdır, isnadı yoktur bunun. Özellikle de böyle pasif ve basit münazara bu iki imama da yakışmaz. Böyle pasif ve basit münazara bu iki imama da yakışmaz. Ne İmam-ı Şafi'den böyle basit istidlalli sorular gelir, ne de İmam-ı Ahmet gibi büyük bir imamdan böyle pasif sorulara karşı cevap verememe Cevap verememe diye bir şey söz konusu olur. Bu iki imama da yakışmaz. Böyle basit istilal noktaları çok zayıf olan, istilal noktaları çok zayıf olan bir münazarada e, ne soru sorana böyle pasif sorular e, yakışır ne de bu kadar pasif sorulara karşı böyle bir imamın susması, cevap verememesi yakışır. Bunun da zaten senedi de yoktur. Bu münkerdir ve bu imamların da ne? ilmine ilmine yakışmaz. Evet, bazı imamlar, e, Alimlerin görüşlerinin özeti bu şekilde namazın terkiyle alakalı. Ancak dediğimiz gibi raci olan küfür olduğu yönündedir. E, hepsi de tabi ehl sünnetin saydığım görüşlerin hepsi ehl-i sünnetin görüşüdür. Görüşler arası münakaşayı falan ele almadık biz. E, aslında bizim buradaki amacımız alimlerin görüşünün ne olduğunu anlamaya çalışmaktı. Yoksa böyle işte bütün karşı tarafların birbirine karşı getirdiği işte delilleri alıp tamamıyla böyle ince detaylarına kadar münakaşa etmek değildi. Meselemiz sadece işte e, imamların eee görüşlerinin ne olduğunu beyan etmekle bu arada da tercihimizi, kalbimizin meylettiğini söyledik. İnşallah namaz kılma şekli derslerimizin devamını inşallah kaldığımız yerden önümüzdeki hafta itibariyle kaldığımız yerden ele alıp devam edeceğiz inşallah. Vallahi ve ale Muhammed ve aleyhi ve ashabih